Doğduktan hemen sonra ölen bir çocuğa yapılacak muamele nasıl olmalı? Bu çocuk ahirette anne ve babasına şefaatçi olacak mı diye bir soru var. Evet, şimdi yavrumuz doğduktan sonra tabii yaşamasını arzu ederiz ama bazıları yaşamıyorlar, evet, vefat maalesef. ediyorlar. Bu acı bir durumdur. Yani anne baba için sıkıntı veriyor. Fakat şunu bilmek lazım, bunları takdir eden Cenabı Hak'tır. Yani sizin elinizden yavrumuzu almak suretiyle sizi... Bir imtihana tabi tutmuş. Sabrettiğiniz takdirde Cenab-ı Hak sizi cennetle müşteriyor ve beşeri sabirin deniyor zaten. Evet. Ee, ve sabretmenin ölçüsü de bir sıkıntıyla karşılaştığında, mesela evladının ölmesi gibi, inna lillahı inna ileyhi raciun'' dediği takdirde bu Müslüman kazanmış oluyor. Bu yavru inşallah anne babasına şefaat edecek. Bir, iki, doğmuş, canlı doğmuş. Evladınıza isim koyacaksınız, bir günlük de olsa fark etmez. Nefes aldıysa tamamdır, canlıdır. İsmini vereceksiniz, Ahmet, Mehmet, Muhammed neyse. E, vefat ettiği takdirde yıkanacak, tabii beze sarılmak suretiyle cenaze namazı kılınacak ve normal defin işlemi yapılacaktır. Ve yani ölü doğan çocukla doğduktan sonra vefat eden farklı. Evet. Ölü doğan çocuğa ister isim verirsiniz, ister vermezsiniz, önemli değil, verebilirsiniz. Yıkanması şart değil ama temizlik amacıyla yıkanabilir. Bir beze sarılıp defnediliyor, namaz kılınmıyor. Ama doğmuş, canlı olarak doğmuş ve vefat etmişse demek ki sıralama nedir? İsim koyacağız, vefat ettiği takdirde yıkanacak, cenaze namazı kılınacak ve normal defin işlemi gerçekleşecek.